Merhabalar efendim merhabalar. <gülüyor> Merhaba. E gözüm uyuyorsun uyuyorsun. Ya sorma Civat. Akşam sesten uyuyamadım da biraz. Ne sesi hayırdır? Asker uğurlaması vardı da. Geç saate kadar sürünce. Ben de gitti uyku uykum. Hiçbir şey kalmadı vallahi sabaha kadar. Aa, anladım. Tabii bizde uğurlama biraz gösterişli oluyor. Ayrı bir heyecan. İnsan her uğurlamada kendi askerliğini hatırlıyor değil mi efendim? Hıh. Sen hatırlarsın da ben de yok öyle anımanı. Niye? Seni uğrlayan olmadı mı? Yok olmadı. Canan baban? Yok. Pek kariban gitmişsin sen de. Yok öyle değil de. Yahu öyle değil böyle değil. Ya nasıl Kara gözüm? Yahu hemen anlatayım dur şimdi. Hem uykusuzluk sersemi var birazda da sen sorularla bindiriyorsun. Kafa daha yeni açılıyor. Şimdi bizim oralarda askere gidecek olana özel bazı şeyler yapılır birader. Ha. Ne mesela? Mesela askere gidecek kişi 15 gün önceden işleri bırakır ense yapar. Oh oh oh oh. oh. Benim de yaşım küçük tabi. Var gitmeye birkaç sene. Bu nimete de içim gidiyor. Ben de gidiyormuşum gibi etrafı haber salardım. Hadi ya. Sonra başlardı güzelim adet tüm tertipler birbirlerini yemeye çağırır ziyafete çekerlerdi. Ben de 15 gün boyunca Allah ne verdiyse götürürdüm Allah ne verdiyse götürürdüm götür <gülüyor> götür <gülüyor> bakalım götür. Ee, buna tanıdıklarında davetini katarsan günde üç öğün dört öğün beş öğün. Öğün Oh oh iyi vallahi iyi. Bunun eğlence geceleri çeşit çeşit yemişi çerezi var. Sonra cebe bırakılan haçlıklar var. <gülüyor> maşallah maşallah. Ben o haçlıklarla yeminle söylüyorum iyi bitirdiğimi bilirim. Ne güzel ne güzel. Daha sonra da adanan kurbanlar var. <gülüyor> Kuzu çevirmeler var. Dana kavurmalar var. Neyse neyse detaya girmeyelim Karagöz'üm. Malum ağzımız şey oluyor. Peki peki. İşim bir de benim pek sevmediğim ama yukarıda saydığım sebeplerden ötürü katlandığım kına yakma töreni var. Ee şimdi sen bütün nimetlerden faydalanıp son günde uğurlamada mı kaytarıyordun yoksa? Ya uğurlamada davul var, zurna var, yine cebe koyulan harçlıklar var. Ben uğurlamaya da katılıp ilk molada inip geri dönüyordum. Bak sen bak bak. Sonra da askerlik çağım gelince katıldım tertibin içine ama... ...kimsenin yüzüme baktığı yok. Ziyafette en gerideyim. Harçlıktan yana sefilim. Çırpmışlar tabii. Maalesef. Son günü bindim otobüse gariban misali. Dönüşüm olmayınca da asker bu demişler ama nafile. Yani seninki yalancı çoban hikayesi gibi olmuş Karagöz'üm. Vallahi öyle oldu galiba. Ee hak etmişsin yani. Ne yapalım? Akıl havada. kam deli. Anladım Karaköz'üm anladım. Ee, ne yapalım? Programı kapatalım. Ee, kapatalım kapatalım da biz de eve gidip uyuyalım. Hadi bakalım. Efendim geldik bugünkü programın sonuna. Her ne kadar sürçülü isan ettikse... ...Akola. Hayırlı, hayırlı geceler acola.